Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Şimdi İbn-i e, bu konuda mesela e, Ebu Sait Hoca'nın bahsettiği Sanani'nin Risalesini de okudum ben. E, hatta bu konuyla ilgili olarak web sayfama e, bir yazı da ekledim. Yani bunu e, daha doğrusu muhiddini Arabiye bir reddiye olarak e, tasavvufla ilgili fetvalar kitabında ele almıştım ben. O arada tabi İbn-i Teymiye'nin de e, bu yönde bir görüşü olduğu nispet edildiği için onu da araştırmamız gerekti. İbn-i Teymiye'nin Erreddu'ala bir Fenain Nar isimli bir risalesi var. Orada e, Allah Haz Allah Azze ve Celle'nin e, cennet ve cehennemin ehlinden bahsederken e, hukbe, hukuplarca orada kalacaklardır ifadesine yapılan tefsirle ilgili olarak sahabeden bazılarından eee rivayetlerini naklediyor. Ben o çalışmamda bu rivayetlerin sahabeye nispetinin sahih olmadığına dair delilleri getirdim. İbn Teymi e, bu sözleri Allahu alem sahabelere nispetinin sahih olduğuna e, inandığından veya hutta bu konuda kendisine isnatların durumuyla ilgili bilgi erişmediğinden veyahut da e, rivayetlerin cem edilmesiyle ilgili olarak e, bir neticeye varamadığından e, bu sözü reddetmekten çekinmiştir. Yani sahabeye ait olma ihtimalinden dolayı bunu sahabeye nispet ediyor. Fakat kendisi e, işte cehennem bir gün son bulacaktır diye bir ifade kullanmıyor kesinlikle. Sadece e, bu ifadelerin sahabelerden geldiğini söylüyor ve sahabelerden geldiğini düşündüğünden de reddetmeden geçiyor. Onun e, bu görüşü reddetmeden geçmesini e, kabul ettiği manasında alarak kimileri tekvire kadar işin ucunu götürüyor. Sahabelerin e, bu manayı çağrıştıracak ibareleri var ama isnatları sahih değil. Ömer radiyallahu anh'den Abdülhumed'in tesirinde gelen e, bir başka rivayet var. Ben bu rivayetlerin e, Farklı yollarını da buldum ee, ve oradan kastettikleri şey e, iman ehri olup da yani kalplerinde zerre kadar iman bulunup da cehenneme gireceklerin e, bir gün oradan çıkacağını ifade ediyor aslında. Var ama bir de tevil ediliyor. Yani tabi bu, e, e, bu sözün anlaşılma şekline bağlı. Her iki tarafa da çekilebilecek ifadeler olduğundan e, biz e, bunun e, kitap ve sünnetin açık naslarına göre e, açıklama, şerh etme ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü sabilerin e, böyle bir söz söylemesi e, pek mümkün gözükmüyor. Yani e, cehennemin fena bulacağı şeklinde bir söz söylemeler pek ihtimal dahilinde gibi gözükmüyor. Sadece bu hukuk kelimesinin tefsiriyle ilgili olarak gelen bir rivayet var. İçlerinde en sağlam rivayet. Yani bu konuyu şeyde bulabilirsiniz. Ee, web sayfama koymuştum. Cehennemin sonsuzluğu başlığı altında. Orada ilgili delillerle birlikte anlattık onu. Peki. selamünaleyküm.